Bugün 1 Mayıs. işçi ve aynı zamanda Bahar Bayramı. Bahar bu sene kötü olduğu kadar iyi haberlerle de geliyor. Örneğin FSP'se'nin sahibi Anadolu grubunun Gerze'de kurmayı planladığı kömür santrali için sunduğu çevresel etki değerlendirmesi yani ÇED raporu ilgili kurumlarca eksik bulundu. Eksikler nedeniyle şirkete 10 gün ek süre verildi ancak bu süre yetmeyecek gibi görünüyor. Görüşmeler başlamadan önce görüşmelerin yapıldığı Ankara İller Bankası Macunköy tesisleri önünde toplanan Gerze halkı basın açıklaması yaparak termik santral planlarını protesto etti. Greenpeace ve elektrik mühendisleri odası da protestoya destek verdi. Gerze halkı son 3 yıldır Anadolu grubunun kurmak istediği termik santrale karşı mücadele ediyor. Bölge halkı geçtiğimiz yıl bu mücadeleyi sürekli nöbet tutan bir direnişe dönüştürmüş ve şirketin iş makinelerinin bölgeye girmesini engellemişti. Termik santrali protesto için Gerze'den 17 Nisan'da yürüyüşe başlayan Yeşil Gerze platformu üyeleri de Ankara'ya ulaşarak protestolara katıldı. Greenpeace, Anadolu grubunun sahibi Tuncay Özilan'ın Gerze termik santrali projesinden vazgeçmesinin tam zamanı olduğunu belirtti. Açıklamasında Gerze'ye bir termik santral yapılması hem Gerze hem de Türkiye'nin geleceği için son derece olumsuz sonuçlar doğuracak temiz kömürlü santral diye bir şey yoktur. Neden olduğu asit yağmurlarıyla, yarattığı civa kirliliğiyle havayı, suyu, toprağı kirleten kömürlü santraller pek çok hastalığın da nedeni. Üstelik 21 Aralık'ta sunulan ÇED raporunda hepimizin ortak geleceğini etkileyecek en önemli nokta. İklim değişikliğinden bahsedilmiyor. Bugün dünyanın pek çok yerinde iklim felaketlerine bağlı olarak büyük insanlık trajedileri yaşanıyor. Yüz binlerce insan ölüyor. Bunun en büyük sebebi karbondioksit salımlarındaki %41'lik payıyla kömürlü termik santraller. Gerze'ye termik santral kurulursa yılda ortalama 7 milyon ton sera gazı salınacak. Bu sera gazı sadece Gerze'yi değil hepimizi etkileyecek denildi. Greenpeace'in Eylül 2011'den beri Gerze'de kurulmak istenen termik santrale karşı bu kapağın altında nokta.org adresi üzerinden yürüttüğü kampanyaya bugüne dek 77.500 kişi imzalarıyla destek verdi. Şu anda buraya imza atmanın tam vakti adres bu kapağın altında nokta.org. Yalova'da Termik Santral'e karşı mücadele veren çevre gönüllerine açılan 3 davadan biri olan ve Yalova'da görülen kamu davasında hazırlanan Termik Santral karşıtı video yüzünden 5 kişinin kamu haklarından mahrum bırakılmaları talebiyle yargılanmaları sona erdi. Davanın savcılık tarafından usul yönünden yasaya aykırı açıldığı anlaşıldığından durdurulmasına karar verildi. Davada Yalova Ç Çevre Platformu Yaçep Gönülleri tarafından 2010 yılında hazırlanan termik santralsız Yalova videosunun santrali yapan şirketin hisselerine değer kaybettirdiği iddia ediliyordu. Çevreyi kirleten ve geleceğimizi karartan bir şirketin hisse değeri kaybetmesinin zaten arzulanan bir kamu yararı olduğundan yola çıkarak bu davayı asla anlayamadığımı itiraf ediyorum. Hukukun vicdanların sesi olduğu bir gelecek diliyorum. Güçlülerinin elinde bir oyuncak değil. Çünkü önemli olan hukukun çevreyi zarar verenleri, gerekli olan cezaları vermesi ve çevre için mücadele edenlerin de yanında olması. Termik santral gündeminde sırada İzmir var. 6 Mayıs Pazar günü İzmir Alaada saat 13.00'te başlayacak termik santral karşıtı etkinlikler şenlik havasında geçecek gibi görünüyor. İzmir Alaada 6 Mayıs'ta yapılacak olan Yavuz Bingöl gölünde katılacağı konser ve buluşmadan bir gün önce isteyenler konser alanında çadır kurup geceyi kampta geçirebilecek. Çadırlı eyleme katılmak için 5 Mayıs Cumartesi günü saat 15'te Alsancakgarı önünde buluşulacak. Kaçırmayın diyoruz. Çok eğlenceli olacağı benziyor. Türkiye termikte gereksiz ısrarını sürdürürken Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ülkenin rüzgar enerjisi teknolojisine yönelik 5 yıllık kalkınma planını açıkladı. Planda ülkenin rüzgar enerjisi sektöründen 2015 yılına kadar 10 megawatt kurulu güce sahip deniz üstü rüzgar enerjisi türbini üretmesi beklentisi ifade ediliyor. Planda ayrıca Çinli firmalardan aynı dönem içerisinde direct drive teknolojisine ve 3.5 megawatt kurulu güce sahip türbin üretebilmenin yanında 7 megawatt kurulu güce sahip olacak rüzgar türbinleri ve türbinler için gerekli tüm ekipmanların üretilebilmesi isteniyor. Üretilecek türbinler küresel ölçekte rekabet edebilecek ölçüde ticarileştirilmeli de deniyor. Niye böyle büyük türbinler yaptırmaya çalıştıklarını ve abarttıklarını anlamıyorum esasında. Çünkü yine bu merkeziyetçi enerji anlayışının bir devamı gibi görünüyor. Türkiye'de bizim öncelikle her rüzgarlı eve küçük türbin kurmakla işe başlamamız gerek. Belki bu zihniyet için önce Doğa okuluna gitmek gerek. Doğayı keşfetmek isteyenler yine bir araya geliyor ve Doğa Gözlem Okulu başlıyor. Buday Derneği doğayı keşfetmek isteyenleri Kaz Dağları'ndaki Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'ne 18-20 Mayıs 2012 tarihinde düzenlenecek Doğa Gözlem Okulu'na çağırıyor. Katılımcılar 3 gün boyunca doğayı kendilerine rehber edinerek kuş, bitki, böcek ve gökyüzü gözlemi yapacak, gözlem becerilerini güçlendirecek, doğadan ilham almış şiir ve edebiyat eserlerini dinleyerek kendi doğa güncellerini oluşturacak. Herkese doğayla iç içe yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.